Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Enerji Görünümü 2012 raporuna göre yenilenebilir enerji payı gitgide artıyor. Ancak ne yazık ki bu iklim değişikliğini önlemek için yeterli değil. Rapordaki yeni senaryoya göre 2012-2035 yılları arasında şebekeye 3400 terawatt saatlik yenilenebilir kapasite eklenecek ki bu Avrupa Birliği'nin tükettiği enerjiden daha fazlası demek. Greenpeace'in hazırladığı enerji devrinin raporuna göre bu rakamın daha da artarak 3 katına çıkması mümkün. Ancak mevcut durum küresel ısınmanın durdurulması için ortalama sıcaklığın 2 derecede tutulması hedefinin gerçekleşmesi için pek umut vermiyor. Raporu değerlendiren Greenpeace Akdeniz, iklim ve enerji kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin önüne geçmek için 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjilerin payını %65'e çıkarmamız ve enerji verimliliğine yönelmemiz şart diyor. Bu rapordaki tahminlere bakılınca dünyanın hala 4 ile 6 derece ısınmaya doğru gittiği görülüyor ki bu derecede bir ısınmanın geri dönüşü olmayacak felaket sonuçları olacağını biliyoruz diyor kendisi. Hükümetlere bu konuda çok önemli görev düşüyor. Türkiye hükümeti de halkın geleceğini düşünüyorsa, Türkiye'de enerji devrimini gerçekleştirirken bir yandan uluslararası alanda da çok aktif bir politika izleyerek diğerlerinin de bu devrimi gerçekleştirmesi için çalışması gerekiyor. Bir başka haberde WWF Türkiye'den, Uzun yıllardır eksikliğini dile getirdiği su kanunu tasarısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından sonunda hazırlandı. Tasarı birçok açıdan yenilikçi unsurlar içermesine rağmen katılımcılık ve havza ölçeğinde bütüncül planlama konularında maalesef yetersiz. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başlak, tasarıyla ilgili sürecin şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla devam ettirilerek sonuçlandırılması gerektiğini belirtiyor. WWF Türkiye Doğa Koruma Müdürü Buket Bahar Dıvrak ise tasarıda suyun korunmasına ilişkin düzenlemelerin yer almasının gerekliliğine değinerek, su yönetiminde katılımcılığın sağlanması, havza ölçeğinde yönetim birimlerinin oluşturulması ve hazırlanacak planlar arasındaki uyum ve bütünlük konularında da eksikliklerin giderilmesini istediklerini kaydediyor. Change.org'da geçtiğimiz hafta adeta patlama yapan ve şu an 45 bin imzayı geçen Mastak 1453 İstanbul Uyan, Kabusun gerçek oluyor kampanyası Fatih Ormanı'nın korunmasını istiyordu. Hafta boyunca canlı yayınlarda boy gösteren ve projesini savunan iş adamı Ağoğlu, tepki gören Fatih Ormanı mesire yerinin tahsis edildiği şirketi kendi hisselerine kattıklarını söylemişti. Mesire yeri planı hakkında son kararı ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı verdi. Bakanlık Fatih Ormanı B tipi mesire yerinin işletmeciliğini yürüten AKC petrol ürünlerinin sözleşmesini, İdareden izin almaksızın iş adamı Ali Ağolun'un da arasında bulunduğu gruba hisse devri yaptığı gerekçesiyle feshetti. Mesire alanı bakanlığa 10 gün içinde devredilecek. Bu arada Bisikletliler Derneği de bisiklet yolları yapılması talebiyle bir imza kampanyası başlattı. Change.org üzerinde duyurusu yapılan güvenli ve ulaşım odaklı bisiklet yolları yapılmasını istiyorum kampanyasının çağrı metninde bakın neler diyor bisiklet yolları yapılması için Belediyeler Birliği'nin konuyu gündeme almasını ve belediyeleri bu konuda eğitmesini talep ediyorum. Şu ana kadar 5 bine yakın imzanın atıldığı kampanyaya change.org adresinden destek verebilir, bisikletli ulaşımla iklim değişikliğine karşı mücadele edebilirsiniz. Japon hükümetinin nükleer santrallerin tekrar faaliyete geçmesi yönündeki kararı üzerine, Halk pazar günü tekrar sokaklara döküldü. 2011 yılında Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Fukushima nükleer santralinde sızıntı meydana gelmiş. Japon hükümeti de önlem amacıyla faaliyette bulunan 50 nükleer santrali kapatma kararı almıştı. Aradan geçen 2 yılın ardından Japon hükümetinin Temmuz ayında Oye kentinde bulunan 2 nükleer santral ile ilgili yapılan testlerden tekrar faaliyete geçmesinde bir sakınca bulunmadığı açıklamaları tepkiyle karşılanmıştı. Tokyo'da bulunan Toyo Üniversitesi'nden, Tektonik jeomorfoji uzmanı Mitsuhisa Watanabe, ülkede faaliyetini sürdüren tek nükleer santral olan OİN'in bulunduğu alanda aktif bir fay hattı olduğunu söyleyerek Fukushima'dan hiçbir şey öğrenmedik. Korkarım ki bu, dur bu durum bir gün tekrar başımıza gelecek şeklinde konuştu. Fukushima Medikal Üniversitesi'nin raporuna göre de sızıntının yaşandığı bölgede 38 bin çocuk üzerinde yapılan araştırmalarda 13 bin çocukta anormal şekilde büyüyen tiroid bezleri ve... 5 milimetreye varan kist nodüllere rastlandı. Rakamlar ülke ortalamasının çok çok üzerinde. Son güzel bir haberle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İzaydaş organik atıkları kullanarak ürettiği elektriği ulusal şebekeye vermeye başladı. İzaydaş'tan yapılan açıklamaya göre bitkisel ve hayvansal atıklardan elektrik ve kaliteli gübre elde edilmesini hedefleyen tesiste kentin yeşil alanlarından kesilen çimler, Büyükşehir Belediyesi Mezbaha Atıkları, hallerdeki sebze ve meyve atıkları ile büyükbaş ve tavuk gübreleri kullanılarak elde edilen biyogaz saatte 330 kW elektrik üretiyor ve şebekeye veriliyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri